Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a tutti. Muah. Bu sabahlar. Bu sabahlar. Bu Haftaya başlangıç şarkısı aslında bu teşebbünle başlasaymışız programa. Neyse artık ilerleyen dakikalarda dinleyicilerimiz de hazırlansınlar. Sohbetimiz bittikten sonra bu haftayla başlarlar. Hoş geldiniz efendim. Tam haft ne güzel Fahir yani, sizde tamam. hemen sert bir yorumla girelim hafta sonra hazırladığım espri buydu Fahir <gülüyor> valla beni şok ettiniz şu anda tam ben haftanın de. kısaltması tam hafta anlaşılmıştır herhalde anlaşıldı anlaşıldı hepinize günaydın Babyface'e GK'yecan ve Anadolu Hipster Oktay Demirci ile beraberiz bu hafta ben de kahve fincanımla da selamladım seni evet selam dost dedi bana ben de ona selam dost diyorum ve dostum Oktay Demirci diyorum çok teşekkür ederim Fahir 42 kere maşallah <gülüyor> atıyorum ben de sana bakıp gerçekten ben de bu güzel ortamı bir şey diye bitireyim. Dost diye bildiklerimiz. Dost diye bildiklerimiz. <gülüyor> Baya düşününce anlaşılıyor. Evet, Biraz bu, kasarsan Allah hazır, yani. Güzel. yazılı e Aynı şey söyledi falan şey yapayım ister. <gülüyor> Nasıl yapalım onu? <gülüyor> aynı şeyi söyledi falan diyen dinleyicilerimiz vardır. Hayır. Alakası yok. Hayır. Hatta şöyle söyleyeyim. Bayağı, alakası yok. Alakası yok. Lazım. Bir dost diyebildiklerimiz diye yazın bir de dost diyebildik <gülüyor> lerimiz. lerimiz diye yazın o zaman ortaya çıkar. espirisi isterseniz kapatabiliriz programı, programı <gülüyor> bu, hakikaten daha fazla da uzatmamızın bir anlamı yok gibi gözüküyor <gülüyor> şu anda ben yazmakla meşgulüm hımm Evet e, dün e, neyin vardı? Neyin vardı dün? E, dün hava soğuktu tabii ki o da bir e, ayrı etken ama tabii dün ki maç bir vardı. maç vardı. Biz Beşiktaşlılar bir kez daha Beşiktaş kez kanserini var. yaşadık. Maalesef maalesef 2-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Atatürk Olimpiyat Stadındaki maçta Eminike ve Sobun golleriyle bir kez daha tekrar edelim. Eminike ve Sobun golleriyle e, Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılarak liderliğe oturdu diye bir yorum var. Oturdu mu oturmadı mı? Ona, mu? Hani onu otururuz. İderliğe oturmuş evet. Bir oturmuş. Kesin miymiş? Serseniz golleri izleyelim. Evet. Evet. Hmm. Burada Emenike'nin golünü izliyoruz. Hmm. İlk gol bu. İlk, İlk golü... golü bir daha izleyebilir miyiz? Hocam başa alalım. Evet. Bir de Sov'un hmm. golünü seyredelim. Hmm. Bir de kırmızı kartlık pozisyonu görebilir miyiz evet, oldu? Ege, Ege, Ege benim sormak istediğim bir şey var. Ege bu kırmızı kart mı? Ege bu e, Bakayım. 43. Bakayım. dakikada kartın rengi. Kartı göremiyorum burada. Baksana Olca, Olcay değil mi bu? Farklı bir açıdan ben bir kırmızı kart pozisyonunu izleyelim. O... Ege bir daha bak. Evet burada görünüyor Bayağı kırmızı kartmış. Bir şey evet. soracağım. Olcay mı o? Olcay'mış evet Teşekkür ederim o, tartışmalı pozisyonumuza da baktık Evet ee... tartışılacak bir şey yok Olcay doğru Olcay e, Kırmızı kartta gerçekten kırmızı Ben Twitter'da bir tane yorum okudum Çok hoşuma gitti artık hep yapacağım Ama onun için herhalde maç seyretmek lazım Ne o? Tekrar göstermediklerine göre kesin orada faal vardı Nasıl şey? Yorum? Hı, ya yorum gerçekten Zalimce Hayınca Zalimce bir yorum ee, o zaman ikinci golü de izliyoruz şu anda Şişt. sevgili dinleyiciler ve e, puan durumuna bakalım. Puan veya puan puanlar almışlar. geldik. Puan yani. durumu Aa, evet. bayağı şey olmuş ya. Bayağı puan almışlar oradan. Ee, evet. Futbol bir iş, puan. çok güzel. Özellikle bu infografiklerle hazırladığımız bölüm harika yani. Harika. isterseniz bir de e, pasta dilimi pasta olarak keselim. görelim. Ha evet bir de pasta, <gülüyor> pasta dilimi olarak görelim. <gülüyor> evet liderlik koltuğunu görelim. Evet. Şu anda boş koltuk bir koltuk evet. görelim. Bir de kalecilerin şu kalem gollere kapalı fotoğrafını görelim. İki tane göstereceğim. Evet. Fışt, fışt. Evet. Bir de mazide bu hafta diye bir köşemiz var. İsterseniz onu görelim. İsterseniz biraz bu kadar yoğun haberden sonra biraz eğlence diyelim ve futbol balesi. mi milim, milimi. Aa çok güzel ya. Hayır, hayır, nereden buldum bu Ben ilk izlediğimde böyle ben hatırlıyorum. Allah, kül, kül Allah. Babamla kül. oturduğumuzu böyle. Ben böyle, herhalde dedim, daha güzel bir şey televizyonda çıkamaz. Çünkü onu da şeyde Daha güzel bir şey çıkıyor. Evet, canım. Haberlerin sonunda böyle. Plastik bir... şovun olduğu dönem miydi o? Onlar daha önce değil mi? Ya. Hayır hayır daha önce. Komedi dans üçlüsüyle aynı döneme tekabül aynı dönem. eder. Yani hmm. o zaman televizyondaki en iyi fit iki şey. Fit tıtı fit tıtı fit de de hareketler değil <gülüyor> mi? Hayır hayır evet. İleri geri <gülüyor> ileri geri hop. Fit tıtı fit tıtı fit tıtı. Futbol balesi. Çok teşekkür ederiz. Ee, Hiç yapmıyorlar artık futbol balesi ya. Mazi. Youtube'da var mıdır Hı. futbol balesi ya? Futbol ya, var tabii ki. Futbol E var işte bizde de şu anda yayınlanıyor. Bak senin için de döndürüyoruz bir taraftan. Bak futbol Ben kendim hazırladım. E, futbol balesini bitti mi Ege? Yayıncı kuruluştan görüntü alamadığımız için yapamıyoruz. Baya çalışmış yalnız hafta sonu adam. Vallahi hiç yayıncı kurmuş falan Futbol balisi bitti ya. mi Ege? Bittiyse mazide... <gülüyor> bitti pardon bitti. Mazide bu haftaya bakacağız eğer. Tabii ki. <gülüyor> ee, evet. Orçun e, abiden rica edelim. Mazide bu hafta... Evet şimdi görüntülerle. <gülüyor> Hangi hafta? <gülüyor> 1982 Fenerbahçe Eskişehir Sporbaşı'ndan Kaçıncı haftaya görüyorsun? tekabül eder? 17. hafta. 17. haftaya bakıyoruz. Adana evet. Demirspor bir Adana Demirspor maçı çıkmış. Adana Demirspor Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu. Herkes ne kadar genç. Neredeyse her <gülüyor> bir sayılır. Evet yani. yani. Derbi. Güneyin derbisi diye geçer. Evet. Bakın. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Dinleyicilerimize de, de güçle Dolu dolu interneti futbol balisi yazarsanız bir şeyler çıkıyor gerçekten. Ne çıkıyor ama onu da bir isterseniz bir kez daha izleyelim. Futbol Futbol, he, onu yansıtabilecek miyiz? Onu yansıtalım dinleyicilerimize. Belki de yansıtamaz. Hakem mi o? O hakem, yan hakem. Hakem dediler, bu diyeceğiz. O geçilmedi, duyuldu oktay, o yüzden hmm. e, tam Ben sürekli. bunu izlemiştim ya. Yaşayarak kart gösteren hakem, değil, değil mi bu? Hı -hı. hep şey ya, hakemin görüntüleri. Hakemin evet. çeşitleri. İleri gibi. geri oynama yok ki bunda. Ya i̇leri geri. Böyle, futbol, var. Balesi Böyle ya. futbol balesi olmaz. Böyle futbol balesi olmaz olsun ya. Rezaletten başka bir şey değil. ...bir futbol balisi zevkimiz vardı... ...onu da ortadan kaldırdılar... Buyurun efendim biraz gündeme geçelim... ...futbol dediniz futboldan 50 yıl meledilen adam... Ya. Madem istiyorsanız 50 yıl boyunca men edildi kendisi Ben olsam keşke o ya mü çıkmış sahaya 50 yıl mı men edilir ya 3 yıl falan alındır 3 kere alkollü çıkınca 50 yıl men ediliyor, men ediliyor biliyorum Evet böyle. trafikte 3 yıl öbür tarafta 50 yıl Doğru Yani üç kere de. tehlikelidir abi Bir de insan 20 yaşında men edilecek hareket yapsa 70 Ömür yaşı. boyu Ömür boyu neredeyse Sen o mı özendin demin ben edilsem diye Aha. Öyle çünkü konuşacaktım Şimdi zaten futbol konularına hiç giremiyorum ama mesela bir konu açıldı. A benim melettiler kusura Bir lütfen benim yanımda konuşmayınlar. Bir şey diyeceğim ya. Ege Senin acayip acaba e, futbolu acayip bir yeteneğin olabilir mi ya? Var tabii. Gizli kalmış mı? Ya, şüphesiz var da yine de ben bir olasılık olarak. Ha gizli kalmış çok Çünkü, yani bizim hiç fark etmediğimiz bu kadar yıllar içerisinde. Çok soğuk ya. Gözden. Ka evet. Aslında yani, o bir kamuflaj mıymıştı? Aslında da? böyle bu yeteneğini Kamufle etmek Boşu için mi? Boşu boşuna harcı olabilir misin ya? Belki çok acayip yeteneklisin. Şey olarak, yorumcu olarak mı? Sporcu olarak mı? Sporcu olarak canım. Yorumcu olarak olsa onu fark etmez. Sporcu olarak şöyle. Sen EGK'ya canlı evet. hiç halı saha maçına çıkmadın galiba. Ben bir kere çıktım. Hadi canım. Tabii canım. Aha, ne zaman çıktın ya? Onu haberi yok. Hangi iş şey hadi. Nasıl hadi? EGK'nin haberi yok. Radyonun <gülüyor> eski... Nerede? Hangi halı sağdan? Opti'nin içindeki alı sahada ya. Erban Toroğlu'nun geldiği maç mı? Yani ona gelmiş miydi gelmedi miydi miydi miydi, miydi bilmiyorum ama. Resmen Fahir bu değerli anında bana yer verdiğin için çok teşekkür ederim. Hayır hakikaten. Biz musun ya? Diz, dizli eşofmanıyla gelip ondan sonra böyle bir yerden Resmen... seyretmişliğim var bir Zihnine görüntüler işte Inception olmuşsun ya vallahi, hiç öyle bir şey yok. Var var vallahi var ya. Abi olamaz yani radyoya geldiğim doğru da. Ya ama kesin var ya kesin var. ben sahanın ben şey içinde şey. seni net sahanın içinde görüntüler var galiba bir 10 dakika takıldın sonra çıktım ben. Sakatlandın o, mı senin ne oldu Sen dediğin gücü maçına gitmiştik beraber Onu hatırlıyor <gülüyor> yok, mu fay? Yok vallahi. 10 dakika takılıp çıkmıştı Var da bu böyle bir şey var ya Böyle bir e, e, Nasıl diyeyim Görüntüler geliyor gözümün önüne Ama hiç topla görüntüler yok Böyle bir kenarlarda Başka bir şeydir belki Ne yapıyordun Dans provası falandır Belki de olabilir bilmiyor. E belki ki şey. bu hatırladığın şey bir anı. Evet. Gerçekten. Orada iyi miydim? Orada çok yok canım işte hiç topla buluşmuyordum. Ama top gelmemiş ki. Top evet. gelmemiş değil yani özellikle kendisi ricacı oldu bana top atmayın. Tamam diye. işte Hatta gelmemiş ama sonuç karşı olarak. Karşı takım atak yaptığı zaman Ege'nin bulunduğu taraftan atak yapmıyordu. Ben Tamam da ben demiyorum ki bu adamın değerini bilmediği insanoğlu. <gülüyor> Bu adam da farkında Tabii, değil. değil Bu mi? adamın bahsettiğim Ege Belki top yani, gelseydi çok bambaşka bir noktada olacak top. top gelse de mesela belki sıkıldığı için Hani uğraşmak Şu istemiyor var. şey yapmıyor yani hani Yani Selin Acayip iyi top sürüyor evde Kime göre? Neye göre? Ege Genel Ege olarak Ege'ye <gülüyor> göre. Ve, Ve o yıllarca göre... futbol bölgesi seyretmiş bir adam kimin iyi top sürüp kimin top sürmediğini bilmeyecek değil herhalde. <gülüyor> Birisinden almış olması lazım o yeteneğini. O da genetik olarak. E Bürgen'in tabii böyle bir yeteneği yok. Yok yani. E, dede'ye bakıyoruz, yok. yok. E, yani Yok. Sonuçta... Hala nasıl? Hala kız hala derler. Hala da meraklıdır. Hala da meraklı demek ki kesin sizin genlerde ben, var. Senin futbola olan yeteneğinin tamamen harcandığını düşünüyorum Ege. Zaten maç çok gizli bir yetenek. Sizin, siz Girit'ten göçmen değil misiniz Ege? Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Galiba... Deplasman için gelmiştik kaldık. <gülüyor> yani o dönemde galiba senin ataların ya yani daha doğrusu akrabalarının bir kısmı ya yani şu anda Yunanistan olimpiyakos olimpiyakos hep senin atalarının kurduğu takım olarak geçiyor diye biliyorum. Doğru. <gülüyor> Valla Akit gazetesi gibi adamsın fay. Yani değil mi? <gülüyor> Hakikaten yani. o ben yani beni bir anda yücelttin ve bir taraftan da <gülüyor> yok, ne yapmaya çalıştım. yücelttim gazetede dedim. <gülüyor> yani senin hiç alakası yok da. Yani öyle bir şey oldu Fahir yani. yani <gülüyor> Yapma bunu Fahir. Bence şey. kesin yani bunun bir araştırılması lazım. Ben öyle bir şeyler seziyorum. Valla olabilir yani. ben Çünkü bazen böyle e, mahallede çocuklar top atarken içimde hı, hı, hı. diye bir his oluyor. Ama tutuyorum kendimi. Bana atacaklar üstüme top gelecek falan diye korkuyorum. Ya acaba kork ben de iyi bir futbol yeteneği var da top korkusu yüzünden i̇şte hiçbir ben, ortaya İşte Ben çıkmadım. tamamen ona inanıyorum. Yani e, sen de hem üşeniyorsun. Yani top korkusu değil. Üşengeçlik ve sıkıldığın için sen de farkında değilsin. Beethoven bunun gibi. gibi olabilir miyim hocam? Beethoven arka? derken? <gülüyor> ne gibi? Beethoven. Beethoven. Beethoven. Ludwig Çünkü van. da mesela müthiş besleyeceğim ama duymuyor ya. Ben hmm. de müthiş topçuyum ama oynamıyorum gibi olabilir mi? Bence o senin korkun şey. Yani bu genlerinde var ya da bir şekilde seni e, uyutmuşlar zamanında bu şeyini kesinlikle ortaya çıkartmamak adına. Çünkü böyle acayip bir noktalara gelebilirdin. Ailede çünkü belki yasaklanmış olabilir. Onu olabilir. Bir de bölük bölük anılarım var ben. Mesela çocukken top oynuyordum. Bir kere inşaata kaçmıştı top. Sora onu anlatmasan mı acaba? Ondan sonra böyle bir, bir toptan falan her şeyden bir her şeyden bir korkar oldun. Futbolu bıraktım bir şeyler oldu. Bıraktım Ne ve oldu acaba? Belki gün, de şöyle bir o şey oldu. Ne olduysa acaba? Belki bir gün bir mahalle maçı yapıyordunuz yine şey. Bir kere yüzüme top gelmişti. Yok yani çok güzel bir gol attın ve şey diye demiş olabilirsin. Bu futbolda gelebilecek en son nokta ve bunu da zirvedeyken. Çünkü bazen futbolcular zirvedeyken bırakmıyorlar. Evet yani sen ben zilve çok erken çıkmış olabilir miyim? Erken çıktın evet biz de seni maalesef erken kaybetmiş olduk. Futbol kaybetmiş oldu ben değil ben T de öyle düşünüyorum. Tabii ki futbol kaybettin. Sen Mesela, de öyle miydin? Sen de birazcık para, paracık kaybettin yani onda 10 dakika düşün. 10 dakika öncesinden neredeydi şimdi, şimdi nereye neredeyiz? geldik? İnsan olunum <gülüyor> hazin yolculuğu deniyor bu dinleyicilerimiz <gülüyor> de öyle düşünüyorsa <gülüyor> başka konuşabiliriz. Yani 50 yıl gençleştiren parfüm gibi e, futboldan 50 yıl men edilen adamı ee, Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan ismini vermeyeceğim, en sonda vereceğim onu. 28 yaşındaki Ricardo e, yapılan <gülüyor> <gülüyor> ya, İngiliz herhalde. Değil, İsminden değil, anladığımız değil. kadarıyla. Ricardo İngiliz değil. Ya yani. İngiliz ya Alman. Yok yok Alman da değil Ricardo. Aman İsviçre konu yine İsviçre'ye gidecek diye susuyorum. Sonuna kadar bekliyorum yani. çok o kadar sallamıyoruz Ay, yani. Ay kaçırdım. <gülüyor> İsviçre o kadar sallamıyoruz. Yani. Konu yine İsviçre'ye İsviçre gidebilir çünkü. Neyse daha önce hakeme ve rakip oyunculara hakaret etmişti. En İstersen son... görüntüleri mi izleyelim Bakalım. Fay. Gerçekten burada küfür etmiş. <gülüyor> Dudakları okuduğumuz zaman ne diyor? Hakemin anısına bacısına küfür ettiğini görüyoruz. Resmen küfür etmiş. Kulata demiş. Ki İsviçre'de en büyük hakaret ve en güzel şeydir. Hakemin Kulakta. yüzüne sen top at. Top at mı? Top at. Ya yani, hakemin yüzüne top atmış. En son maçta. Bir de bir yanda su içiyorlar ya. Hmm. Ağza fışkırtmalı su. Evet. Yani böyle ağzına şey olsun diye. Tükürmüş? Yok, ağzına alıp tükürmemiş. Şimdi onu hakemin yüzüne sıkmış. Onda bir şey yok ki. Ben de, de yok orada hakem. Futbolcu yok. mu? Futbolcu. He. Futbolcuydu. Ama hala futbolcu. Evliyse orada oynayabilir. Ben Top atıyor falan diye düşünüyorum. Seyirci top atmıyor ya. Hakemin yüzüne top atmış. O esnada da su sıkmış. 50 yıl mı vermişler? yıl vermişler. Adamla 50 yıl men cezası. Adam mı öldürdük demiş. <gülüyor> yani en ayetinde top attık. 50 yıl ne demek ya? Bir de bunlar futbolun içinde olan şeyler. Su, top. Bunlar gayet olan şeyler ya. Bunun içinde de işte Bir gitsinler öyle... seyresinler. Barcelona'da Pepe adam neler yapıyor ya? Ne yapıyor mesela? Ne yapıyor? İzleyelim isterseniz. Bakalım <gülüyor> biraz izleyelim. İzleyelim Pepe ne yapıyor? Bakın Pepe'nin hareketlerine. Merhaba Pepe. Aa, bu Pepe insan olamaz ya. Bu insanlık değil yani. Bu bildiğini resmen ayıbetti. Pepe, Pepe gerçekten hem futbola hem rakibine ayıbetti. Hakem Pepe'sini attırdı diye memen ben orada İspanyol basından maaş istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Neyse 50 yıl sene kaç? 2015'in başı gibi düşünün. Eylik, Başlasa 2080 2065. 2080 rahat. rahat 2065 çünkü bir de birkaç antrenmana şey yapması lazım. 2080. Orada antrenin oluncaya kadar 2080-90'ı bulur. 2080, Acaba benim için de gizli bir matematik dehası olabilir mi? Olabilir. Olabilir, olabilir. Ben de onu düşündüm. Yani bayağı başarılısın çünkü ya. Aa, evet. Şimdi de madem videolara bakıyoruz. Donup kalan kedi videosunu izleyelim isterseniz. Bir 30 saniye falan... <gülüyor> Rusya'dan bir video. Evet. Başlattı videomuz. Bakın dondu. Değil mi? Gördünüz mü? Baş alsana Bakın. Baş al. Çık çık çık. Teşekkürler. İstersen bir de donup kalmış <gülüyor> reklam videomuz var onu da bir Donup şey... kalan video. videosunu beğendiniz mi? Reklamdan evet. önce şu haftaya başlangıç şarkısını dinleyelim hep birlikte. Herkes Tabii. bir havasına girsin. Tabii canım tamam. haftaya başlangıç önemlidir. Yeni dönem havalı Amerikan dizisinde Star gibi düşünürsün herkes kendini o şarkı edilirken. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İlk adet insanlar günaydın bir kez daha 8:35 oldu saatimiz Pazartesi sabahında öyle böyle bir Pazartesi sabahında değil 3 Kasım 2014 Pazartesi sabahında Esprilerle şakalarla modern sabahlar radyonuzda buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy. <gülüyor> Sonunda bari bir şey ekleyelim. Evet, de. Nefesim kesilip havada doğru. kaldı çünkü doğru. Nefes falan miyorum? efendim. Evet, evet. Oktay Bey yeni flash e, gelişmelerle bizlerle beraber Aslında şu anda. Aslında bilinen bir e, olay ama yeni patladı. <gülüyor> e, Fadal Akün Düz deyince hangi hava taşıtı geliyor aracınıza? Jet. <gülüyor> jet <Farklıza>? mi? <gülüyor> jet. Evet. E, biliyorsunuz yeni bir şey yapmıştı. E, Maldiv proje yapmıştı. Neydi? Neresiydi o? Hangi? Maldivler miydi? Neresiydi? Maldivlerde e, Caprish Gold. Hı hı. Güzel bir proje o. reklam girmez artık. Girmez. Yani çünkü dolandırıcılık, dolandırıcılık oluyor. Dolandırıcılık E 400 daireyi 13.000 kişiye satınca. Ha. Yani o zaman pigeonhole Principle'a göre e, en az kaç kişiye bir tane e, daire düşmektedir? Sorumuz açık. 400'er <gülüyor> paylaşmışlar işte ne güzel. 13.000 desek 400 olur mu? Yani 13.000 kişiye kaç kişiye satmış? 130 mu kaç? 13.000 kişiye 13 kişi... 400 daire. E, i̇yi e, iyi. Ne yani, 325 aile düşüyor. Ya olur mu canım 325 aile olur mu? 130'u şeye böl 4'e e böl. Bayram Her pa daireye kaç kişi girecek bu. Bayrampaşa'daymış bu. Pardon. Bayrampaşa'da e, Maldivleri Bayrampaşa'ya getirmiş. Ne bileyim ben Maldivler o başkaydı galiba. O şeydiydi galiba. O dediğin merkez şube. Merkez. Merkez şube. Şirket merkezi Bayrampaşa. 7 yıldızlı devre mülk projesi. Olarak. Aa harika bir proje. 7 yıldız yani. <gülüyor> yani hepimizin kenarda 3-5 kuruşu var. Ne dersiniz? Girsek mi ona? Çünkü ilk 7 yıldızlı devrem ülkü. Ee, mesela devre ülkü sahibi olmak için mesela nasıl bir sistem var? 100 ee, bin lira yatırıyorsun sen. Tamam. Ha, eyvallah abi. Verilen şirketin verdiği şeye e, hesabı 100 bin lira yatırdın mı? Yatırdın. Evet. Her ay 750 lira kira ödümü. Sana verecek. 750 lira her ay. Aa iyi. Ondan sonra e, Zaten 6 ay yıldır. kendini amorta ediyor. 5-6 yıl ödendi. Evet. Şey 5-6 ay ödenmiş. Hı, hı. Daha sonra Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen diyerek, bize müsaade diyerek ee, şey alınmış. Güzel bir yatırım. Yani 100 para bin liraya mektup, mektup gönderilmiş. 100 bin liraya yatırıyorsun, işte 3-4 bin lira gibi para geri dönüşü. Tabii. Bence hangi kim kime haklarını veriyor. Da, haklarını da koruyorsun bu arada. Yani sonuçta orada devre mülkün var mı? Var. Vallahi bilmiyorum. Genelde de yurt dışındaki ee, Almanya'daki Türkleri Peki so sorun burada olmuş. geliyor Oktay Bey. Hmm. Ee, ülkemizin e, neden böyle Maldivlere karşı bir şey var? Hani sonuçta Bayrampaşa da da Hayır. <gülüyor> tamam Bayrampaşa diyorsun Oktay. Ben şey nasıl Ben anlamıyorum. Onu... Nasıl, nasıl 400 kişi çıkıyor ya? Ya devrim dediğin zaten birkaç kişi olmaz mı sayılı? Tabi birkaç kişi de 400 kişi nasıl çıkıyor? <gülüyor> İsterse 5000 olsun. Yani hani 400 onu... kişi nasıl çıkıyor dediğin 13000 kişinin bin. 13.000 kişi pardon ya 13.000 kişi bin fadıl. Fadıl, o Türkiye daire sayısı güven veren bir isim işte. onun için mi? Aa, jet <gülüyor> daha önceki projesinden sonuçta güven, şey güven duyulmasa isminin önüne jet jet gelmez tabi i̇şte lakabı tabii, gelmez tabii, değil tabii, mi? Tabii, şey gibi ya, bu... ne oldu şimdi jet fazla kaçmış mı? yok ortalarda yok şu an. falan. Ortal, o da falan güven verici var. bir şey e, yani çünkü hep ortalarda olsa bu işlerle tar... gündeme geliyor kendisi ortada yok dersin ki ne yapıyor bu adam? bir yandan da sıkar yani <gülüyor> Tabii e efendim ben şöyle proje yaptım böyle proje yaptım ee, tamam yaptım. Sen yaptı sen yaptın yani yani tamam işte ben, ben ortalarda donmamasını şey da gene güven veren bir şey bence olabilir. Trump gibi bir adam yani nasıl bu onun yaptığı işler sürekli ses getiriyor güzel <gülüyor> şey yapıyor aynı şekilde bizim işte muadili bir dizisi de olsa tam olacak diyorsun yani yani buradan kıymetini bilerim bir kez daha bir yatırımcımızın kıymetini bilerim kastelinin başına gelenler lütfen onun başına gelmesin getirilmesin. Aa, vallahi Ferhan Şensoy yorumu yaptın ha Çünkü zamanında Ferhan Şensoy da Şey e, yok muydu ya O Kastelli ile ilgili esprileri yok muydu Ferhan Şensoy? Un? Sen geceler geceleri diyorsun Yoğun yoğun Yok Beyoğlu Beyoğlu'nu mu diyorsun Beyoğlu Beyoğlu Yasaklar bey Yasaklar, yasaklar, yasaklar bu da var Fer Hangi kasettiydi <gülüyor> o Ferhan Şensoy ne yapıyordu? Bir puan alıyordu. Arkaya mı geçiyordu? Yine vatandaşın arkasına geçiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyler vardı falan. Vallahi çok güzel bir röportajdı. Ne Bravo'sunuz. Hı, hemen bir kaza haberiyle devam edelim o zaman. Vadi ee, Vadide kaza şoku. Hangi vadide? Dikmen Vadisi Dikmen mi? Vadisi Dikmen mi? Vadimiz var değil mi? Ankara'mızın güzel vadileri başka. Musak ki ee, o yeni vadi projesi. Yeşilyurt Vadisi mi? Yeşilyurt Vadisi. O da güzel bir vadi. Hmm. Başka Yeşil Vadi mi diyorsun? Yeşil Vadi kimin olacaktı diyorsun. Sefer orları mı diyorsun yoksa telli mı diyorsunuz? Maalesef diyoruz. Necati Şaşmaz yani Kurtlar Vadisi. Eee, eee, ee, önceki yani. akşam yapılan dizi çekimleri esnasında, esnasında rol gereği kullandığı otomobil kontrolden çıkması gerekiyordu ve kontrolden çıktı. E, yalnız rol gereği değil gerçekte de çenesi kırıldı ve kendisi ameliyata alındı. E, o zaman zaten o dizi öyle başlamamış mıydı? Estetik ameliyat. Estetik ameliyatla başka birine dönmüştü. E şimdi tekrarde dönebilir. Bence bu hem dizide dizinin da yapım... olur. Evet, hem twist olur, hem de böyle daha ucuza gelir. Çünkü hani onun ilk gençliğini oynayan bir genç çocuk vardı. Evet, doğru. Onu da tekrar şey yapabilirler, eski haline döndürebilirler. Çok daha uygun fiyata Kurtlar Vadisi devam edebilir. Dinleyicilerimiz o zaman e, müjdeyi alsınlar. Kurtlar Vadisi artık daha uygun fiyatları izleyebilecekler uygun fiyat garantisiyle teke kayıcağım Kurtlar Vadisi şeyi verdi sözü verdi. Ee, onun dışında televizyon dünyasında neler oluyor bu tarz benimle e, biliyorsunuz bir e, fenomen olan Nur Yerli Taş e, kendisini Nurella diye geçiyor. Nur Yerli Taşı izlediniz mi hiç bilmiyorum ama yani hakikaten de televizyon fenomeni. Onun için yaratılmış değil mi? Bazı da insanlarda... Saçma sapan bir takım hareketler. E biz de televizyonunu ne için izliyoruz? Bunları görebilmek için başkaları adına. Oturduğumuz yerden utanabilmek vallahi için. Valla ama geçtiğimiz gün e, band yayınlanan programda... E, ne yapmış? Kendisi e, portakal suyu içerken e, esnasında... Hadi Valla o görüntüleri de çıkarmamışlar. Bildiğin çatır çatır e, yayında e, portakal suyu içen... ...insan pozisyonuna geldiği için... E, ...kamera şimdi, çekmiyor muymuş o sırada? Kamera çekiyor da işte herhalde şey yaparlarken ne derler ona... Benim montajda atarlar üflediğim ha, sahneler... E, ...üflediğim sahneleri montajda atarlar derken... ...montajda atılmamış... Montajda da o kadar güvenmeyeceksin... Girmiş babana mi? güven Yayına girmiş gibi, mi? Yayına girmiş... ...şimdi Show TV bekleyebiliriz... ...yani bu yıl kapalı <gülüyor> alanda... ...47 <gülüyor> liraya kurtarır mıyız acaba efendim falan derken... ...oradan affedersin... Cumhurbaşkanı'nın izlediği program dildir. Çünkü öyle olunca çok sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Tabii evet. öyle bir şey yaşanmış. Ben tam bilmiyorum onu. Onu izledim de tam anlayamadım. Kapalı yerde sigara içeni mi gerekli cevabı vermiş Cumhurbaşkanı? Bilmiyorum da bağırmış işte. Gerekli cevabı vermiş. Ba bağırmış. Programda şey, şey yapabilir. Gerekli Ona da bağırılabilir ee, ve sadece 67 lirayla da kurtulunamaya bilinir diye düşünülüyor lülülülüyor. Evet. Geçmiş olsun Nureyla'nın da çünkü çok her şey herkes de gözü son dönemde onun üstünde. Nazar diyoruz. Başka bir şey... Hıh <gülüyor> mı yapayım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaptım ve sesimi eski güzel kaliteli kıvamına getirdim. Cumartesi sabahına hakikaten üzücü bir haberle kattık Bütün Türkiye olarak. Ben bu kadar sevildiğini de bilmiyordum. Ee, Ciguli'yi kaybettik biliyorsunuz. Ee, Akordeon ustası olarak geçiyor. herkes nasıl tweetler attı? Nasıl tweetler attı? Yani biz Ciguli'yi ...ben ne kadar sevdiğimizi içeriden ben biliyorum. Biliyorum, evet. Hakikaten e, Türkiye'deyken de bu... E, Hiç yasada yokken de yani bir süre sessizliği koruduğunda da... ...biz Ciguli çalmaya devam ettik. Kasetleri komple A'dan Z'ye bütün kasetlerine sahip. Kaç, 400 bin satmış ya bir kaseti Ciguli'nin. Tabii canım, Hangisi 96 senesinde ama, mi, 98 şey ya, senesinde... Bin en yazın oldu, evet, bin yazın oldu. 98 senesinde en iyi çıkış yapan e, sanatçı şeyini aldı. Ciguli Sibelcan'ın orkestrasında popüler oldu ilk böyle Öyle mi? Ha -ha. ondan sonra ama o dönem zaten albümlerin deli gibi sattığı bir dönemdi 400 bin ama kimler kimler şey, varken Ciguli'nin 400 olurken. satması değil mi? E, o da güzel böyle bir enstrüman ve olarak ve sempatikliğiyle e, güzeldi o işler sempatik ama sempatik ve samimi ve komik Evet. Sonra bir dolu şeyde yaptı da e, var diziler, mı diziler, diziler televizyon programları falan bir şeyler denedi diye hatırlıyorum. Tabii ben tabii ama Yo, dizide de oynadı televizyon. Esas işi de... müzisyenlikti müziyenlikte hakikaten devdi yani. Çok iyi müziyendi hakikaten ama o tarafı çok ön plana çıkmadı şeyde medyada değil mi? Yeni bir... evet, sevenlerle baş sağlığı dilerim. Bu arada bir dolu da ölüm haberi çıkmıştı Jiguli ile ilgili. Evet. Bir tane mi daha diyorduk ama bu seferki maalesef gerçekmiş. 57 yaşında Çok genç, yani. çok genç. Evet. İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağındaki bir üst geçinin altına Ciguli'nin resmini yapmışlar. eğer olsun. Ankara içinde bekliyoruz böyle bir şey. Eee rengarenk olan bu duvar resmi ünlü müzisyen Ciguli'yi bir çerçeve içinde gösteriyor ve altında Kalekan adıyla imzalanan resim falan fıstık eline sağlık diyoruz. Yapanları yapma bana numara. Aslında en güzel şeylerinden bir tanesin. Çiçiçi Baba. Ha, Hayat Sen... slogan. Ben birinci. Cigüri ama... şarkısı olsan hangi şarkı olurdun? Şarkıcı karısı bin Ya ben de şiki şik gibi babayı çok severim gerçekten ee, Ama şimdi üçüncü ayrı bir şarkı söylemem gerekirse e, Şarkıcı karısı Binnaz'da ilk çıkışı gayet de güzel Aslında Kaynana diye çok güzel şarkısı vardır Cigül'ün az bilinen şarkılarında Çok güzel Kaynana Güzel kaynanaları yazılmış bir şarkıdır Neşeli yani. şarkılarla anlayacağız Her anışımızda da o neşeli şarkıları dinlerken biraz buruk dinleyeceğiz evet. bundan sonra İsterseniz bir şarkı dinleyelim. Bugün çok güzel şarkılar var. İsterseniz onlardan bir tanesini dinleyelim. E i̇steriz istemez misiniz? İstemez bizimle. misiniz çocuklar? E i̇steriz çocuklar. İsteriz çocuklar. güzel tamam şarkı. Mı? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hadi aynısını yapalım. O zaman geliştemem lazım şimdi. Aynısını yaptık sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursun abi. Kim? Evet. Kim dedi Oktay? Çin dedi. Hayır anlaşılmadı mı ya? O kadar da vurgulu söyledim. Neyi dedi? Çin'de üst düzey bir yetkilinin evinde kaç dolar karşılığı nakit bulunmuş olabilir? Banka yöneticisine mi ve ayakkabı kutusunda mı ee, yok üst düzey bir yetkili. Üst düzey bir yetkili. Ama neyin yetkisi ne, yani? Neyin içinde bulunmuş peki Oktay? Ona göre biz de bir meblağ söyleyelim. Hmm. Şöyle, çünkü e, meblağı çok önemli. Çin parlamentosu başkan yardımcısı Aha. ve iç güvenlikten sorumlu politbüro üyesi. Politbüro Ha, politburo'nun maaşı aylık 50 milyon. Ayakkabı kutusu diyeceğim ama Çinlilerin ayakları da küçük küçük olduğundan bizde iki ayakkabı kutusundan ne kadar çıktı? 1.5 buçuk milyon dolar çıktı. Küçük küçük olsa bir Yuan cinsinden istemiyorum sizden. Yuan evet. e Şey Doğru. yapmıyorsunuz. Ee, en büyük sadece şunu vereyim en siz ne büyük cins da... seviyorsunuz yuan cinsi seviyorum ben mesela <gülüyor> çok güzel cins cins cins paralar var ben parada cins ayrımına karşıyım tabii ben de yani ben markada dolara da hep yüksek faiz <gülüyor> ay pardon <gülüyor> Bizden, birden kısa devre yaptım özür dilerim Aa, e, en büyük para Çin'de 100 yuan <gülüyor> e, onlardan e, bir, canım, bir 200 yuanlık yapamamışlar mı yuan, yuan yaylalar diyoruz <gülüyor> Ege, vallahi bir yerden tutunamayacak bir laf <gülüyor> ettim herhalde. Nereden tutayım dedim. Yani vallahi bir elime attım tutayım dedim. Yok yani dedim. Olmadı dedi. Güzel Bence güzel şey kendiyle güzel hesaplaştı. Bence oldu. o güzel bir çamaşır makinesi almıştı. Makinanın içine şey diye baz alıyorum ben. Ben dolar karşılığını veriyorum. 1 milyon 200 bin dolar. Ne dediğinizi ben anlayamıyorum. 10 milyon yuan karşılığı olan bir dolar cinsi. Şimdi Ulusal Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Wei Peng Yuan'ı biliyorsunuz. Bilirim tabii. Peng adamın yuan, zaten söyledi Peng Yuan. Biz gördük mü dayanamıyoruz ulan. Şimdi yetkililer daha doğrusu bu yolsuzluk araştırmasını yapanlar bu beyefendinin evinde buldukları parayı... E, sayarken e, elleri yara olmuş. 4, <gülüyor> eller değil ya para sayma makinesiyle sayılmış Dört <gülüyor> tamam. tane makine bozmuşlar. 16 İyi. para sayma makinesi almışlar. Ama Çin malı ya onlar çabuk bozuluyor. Evet doğru. Ama Çin'de kalitelisi de var Faire. Kalitesi de var. Sen yani. parana göre. Yani tabi. Yani ne kadar param var şu kadar. O kararlılık bir makine gönderiyorlar sana ama 16 para sayma makinesinden dördü bu ha, sayma şey, işlemi siz, sırasında hatta bir tanesinin içinde kalmış yüzüyor. Nasıl çıkaracağız bunu falan derken. Yırtılmış olmuş. Ee, ne kadar bulunmuş tam 32 milyon dolar karşılığı nakit bulunmuş. İyi para, iyi para. Evi Adam de büyük demek, ki, demek ki birikimini yapıyor. Ya insan evinde 32 milyon dolar bulundurur mu ya? Kurban ya. olayım ya. Bulunduruyorlar canını. Tarihte harcanın... 2015'i ne olur ya rica ediyorum ya. E biliyoruz bulunduruluyor yani. Yani git onu şey, Buna göm, okul göm yaptıracaktır ya. belki. Fail hemen kötü anlıyorsun ya. Doğru. Belki doğru. bunu okul yaptıracak. Nereden biliyorsun? Sıfır ne yani... yani haber gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım bir şey. Bir de evde para sayma makinesi yok muymuş acaba ya? Niye 16 tanesini birden... Sayıp sayıp koyarsan... Bir e niye bu anla. kadar nakit seviyorsunuz arkadaşım ya? Sayıp sayıp onu... Bak, çok ya en başta ya. Bir mesela her hafta 1 milyon dolar koyuyorsa oraya yazacak 1 milyon. Öbür hafta 500 bin altında yazacak. Ha sen 32 hafta. hafta beklediğini mi düşünüyorsun bu 32? Ben bir seferde geldiğini zannetmiyorum ya. ya ben parti partide bunun paranın toplanabileceğine inanıyorum. Hmm, ben de 5 partide bakalım Ege sen de bir parti sayısı söyle <gülüyor> Çürütülemeyen iddialar kızımıza olmasına geldiniz. da lütfen dikkat et Adam da mağdur olmuştur yazık Belki hani danışmanlık adam? hizmeti veriyordur Ulusal Enerji Kurumu Başkan ha. Yardımcısı mı? Evet danışmanlık hizmeti veriyordur Oktay nereden biliyorsun? Ben demiştir bu 32 milyon doları danışmanlık ücreti olarak aldım demiştir Zaten ya danışmanlık hizmeti veriyor ya da yeni sünnet oldu <gülüyor> İki açıklaması var bu kadar paranın İki içinde zaman... sünnette biliyorsun Yok Yo, yaygın değil. E, tabi, bir, o sünnet olunca da bütün Çinliler ortalama birer çeyrek altın taksa 30. daha da fazla çıkması lazım. Demek ki çok iyi geçmemiş sünnetliğine. 32 olduğunu. milyon doğru. Tek bir deste halinde üst üste konulduğunda paranın yüksekliği 200 metre. E, affedersin de yani onu söylüyorum ya. Onu söylüyorum oktaya ya. Neyi söylüyorsunuz Fabi? Onu söylüyorum ya. ya o 200 kadar... metrenin de evin... 2 metre olsa tavanı yüz deste halinde hocam. Sen içinde iyi şey yaptın güdük güdük evlere tıktın adamları ya. Ve tamam tek deste yapmaz adam kule mi yapacak? Zaten o adamların vandırı var çin seddi. Bir tane daha uğraşmazlar. Vandırı var dedi ya. <gülüyor> Vandırı var diyen dillerine kurban olayım. Vandırı var diye bir türküsü. Vandırı var, var. Çin'in vandırı var. aldım, vandırı ver. Biraz sivilization oynamaya başladım da ben. <gülüyor> Ondan sonra... Peki bakayım. sonuç ne Oktay? Biraz sonuç bir... abi şu anda e, soruşturma Mahçup devam olmuş. ediyor. Mahcup olduk ya demiş. <gülüyor> <gülüyor> Valla mahcup olduk çocuklar, ben de o kadar bilmiyordum demiş. Yolsuzlukta mücadelede hem kaplanları hem de sinekleri hedef alacağım demiş. Yolsuzluk e, mücadelesini veren. Başta e, iktidarın başındaki, e, bilmiyoruz kim var, içinde de. de. Zi diye okunuyor Z. değil mi bu? Zi. Bu isim daha doğrusu. Esas adı Ziyaymış da dostları ona Zi diyormuş. X ve i. Zi diye mi okunuyor? Kıskaya, kısır, kısır, kısır. Hiç söylemeseydim. İnanciyle Onu söylemek çok zor. Yani çok zor. Peki Jinping nasıl okunuyor? Jinping Lo. Ve Kim Ne diyorsun sen Ne diyorsun sen Çin lideri yolsuzlukla mücadele sözü vermişti işte o Söz veriyor mu demiş Ondan sonra gerek demiş kaplanlar Hem de demiş gerek de demiş, metaforlar, demiş. metaforlar metaforlar Demek ben ki o, o, değil Ben o zaman yakalanan adam Yolsuzlukla mücadele sözü ilk beni yakaladın değil mi İlk beni yani İlk beni Ulusal <gülüyor> enerjici adam mı ha <gülüyor> ha <gülüyor> Ulusal <Tamam>. enerji, enerjici, enerjici. <gülüyor> ne işle uğraşıyorsunuz? Ulusal enerji ben işiyle uğraşıyorum. Ama tabii Çin'in de enerji ihtiyacı çok, çok o da masum. var yani. karabarak olunca her şey şarjlı. Her şey şarjlı, her şey akülü. E ona şey mi dayanır? Hep demiş bunlardan demiş. Biz jeneratör alacaktık demiş. Çin'e jeneratör yapacaklar. Çin'de bir elektrik kesin suç. suç yok. Sen suç. ne deyin, suç diye bir şey. Tabii batana kadar herkes masumdur gibi. Onu unutma. O yüzden şu anda su çok, Ortada para var. O para kimin? Büyük ihtimalle evin sahibinin diye düşünmüşler. Ben şey para koleksiyonu yapmayı planlıyorum. Oradan bana bir yuan gönderirlerse yani ne kadar olduğunu tamamen onların paşa gönüllerine bırakıyorum. Yuan değerli o... mi? Yuan yani yerine yuan... göre çok değerli. Kim... Yen o kadar değerli değil ya ben şaşırıyorum bunu her seferinde. Hatta yen Türk arasında daha değersiz galiba. Yuan da öyle bir galiba ya. 1.5 yen mi alınıyor? 0.1 dolar falan gibi bir şey galiba Yuan. E, o zaman adam da yani. Nokta... Bu da çok değerli değil diye başlamışsa toplamaya demek ki zaman içinde biriktirdi. Ya belki adam şey yapıyordur. Para böyle biz bozuk paraları biriktiriyorduk ya bir ara. Atıyorsun ha? böyle kenara cebindeki yoanları hep atmış, atmış, atmış. Bozuk atmış. paralar. Bozuk paralar Suya değil de kağıt falan diyor. Ya yani işte bu da kağıt biriktiriyormuş. Bazısı öyle biriktirir, bazısı öyle biriktirir. Ona da bir şey diyemezsin. Şimdi de karışamaz yani, yani kusura bakma da ne sen karışırsın ne de ben. Yandan <gülüyor> daha değerli bu arada Yon. Bir e. de bu arada şey nelerler kışa girdik ya. Hı. Belki adamım sizi oldu mu? Paltoları çıkarınca cebinizden para çıktı mı hiç? Çıktı tabi canım. Belki öyle oldu. Ben Benim geçen gün pantol cebimde 70 lira buldum. Of bir sevindim, bir sevindim, bir sevindim. <gülüyor> 70 lira da en güzel para. Hakikaten yani, yani ne var, küçük. ne yok. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani çok güzel yani. Meblağ olarak çok tatlı. Hakikaten inşallah sizde bir kere 300 lira bulmuştum. O ayrı bir yani 300 rekon. lira bulunur mu Fahir ya. Geçen sene buldum vallahi şey oldu. Hesabını bilmeyen adam meblağı 300 lira. Unutmuşsun. Oktay unutmuşsun. 70 lira bak öyle bir şeyle itam edemez kimse. Seni. Ama 100 liranın Ama üstü. O 300 lira da yani 100 liranın üstü her rakamda hesabını bilmeyen adam pozisyonunda Ne yaptın o 70 Fahir? O 70'i Hemen yedin mi? Ya işte 70 yetmemiş. <gülüyor> yani bulduğunuz en büyük para kaç sizin cebinizde bulduğunuz? Benim bayağı bir para çıkmıştı da siz ayıplamıştınız. Ne tut, ne çıkmış? Niye ayıplayalım? Gurur duyarız be. Yani sen mesela Rahmi Koç'la şey yapıyordur. Afedersin. Rahmi ya Koç'un de... cebinden zannetmiyorum ben para çıkacağını Nakit değil de o kart buluyor bazen. Rahmi Koç'un yanındaki kartta başvurmuş muyduk ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Rahmi Koç'un yanındaki adam mı taşıyor parayı? Para taşıyorma? Yol, yol Allah diye biliyorum Rahmi işte. O taşımıyor da kim taşıyor o zaman? Kimse? Ne yapıyor Taşınacak abi? Taşınacak bir meblağ değil çünkü. Pazara gitmiş mesela geçen gün. Hı -hı. Dün daha doğrusu. Bir yerdeki bu şey. Ha, e, pazarı eski, sen Rami Koç'e diye mi Eski pazara gitmiş. Diyorsun. Eski şeyler satılan pazarlar var ya. Ha, evet yani. sosyete pazarına. Oraya gitmiş. Yanında bir tane adam var. Ben büyük ihtimalle işte esas para bu adamda <gülüyor> falan diye baktım habere. Doğru. Yani o pazarı öyle senin gibi dolaşmıyor ki o. Nasıl dolaşıyor? Gidiyor pazarcıya kaç para bu pazar diyor. Vallahi hiç de öyle demeyeceği olur, hareketler sen, hiç. Rami Bey'e yakışmıyor. Ya. Biliyorsun ya. Öyle düşünür mü hiç? Kimin adamın yapacağını Allah'tan şey senin paran yok ha. ha Adam her şeyi gidecek. Markete gideceğiz. Gene gittik bir market zincirini aldık. Yani. Geldik <gülüyor> lanet olsun ya. Valla göndermeyin beni çağırtın. Her yerden çıkışımız milyon dolar var. <gülüyor> Valla. Beyaz eşya alacaktım. Gittim alayını aldım ya. Ne yapayım yani? <gülüyor> beyaz eşya. bana Ya bu, e, bu ay aldığın Niye yedinci ABM. Var. Her şey holdingi var bu adamlarda. Rami beyaz Koç eşyağı... beyaz eşya para veriyor mudur hakikaten ya? Beyaz eşyaya bakayım. Vermez. Vermez. Çünkü zamanında <gülüyor> aldı. Yani. Ama da... yine kurdu canım sen de yani aldı dediğin kurdu. Ya orada hazır. Sevgili olmuştur. dinciler biz bu 3-4 gün konuşabiliriz bu konuyu çünkü baya bir şey var yani. Baya bir para, bayağı para var ya. Ona yani. para veriyor mudur? Ona para, para veriyor mudur pa bir konu başlıyor. Bu para nereye, nereye veriliyor? Bu işler öyle. Arabaya mesela yani. veriyor mudur? Arabaya, arabaya para. Arabaya para verilir mi ya? Arabaya para verilir mi? Yani. Ya. illa bir şey bir maliyeti yok mu abi? Evet, veriliyor. Veriliyor tabii. En ya özellikle... da yani ilerlediği yaşı artık çok koşturamıyorsa da oğlun arıyordur. Mesela ya... benzin alacak arabaya. Hadi araba kendini. Benzin ne alacak. Yavrum bizim benzin ...işinde şeyimiz var mı falan diye. Bence ihtiyaçlar şeyden telefonla geliyordur ya. Hiç dışarı çıkmasına gerek yok. Bir telefonla benzini de gelir, market alışverişi de gelir, beyaz eşyası da gelir. Benim merak ettiğim sahibi olduğu şirketler için değil de... ...ona para veriyor mudur, buna para veriyor mudur diye. Mesela olmadığı, yani sahibi olmadığı... İşte için, ona sahibi yani, olmadığı bir şey yok ki. İşte pazara gitmişti adama söylüyorum. Nesil? Adama yani? onu söylüyorum. Yani, <gülüyor> söylüyorum işte pazara gitmiş... Bu şeylere bakıyor. İnce boncuğa bir şeye bakıyor falan. Tabii almak istiyor. Al. hatırlayamadım pazarın ismini ama yani Everybody's nişan taşı. O <gülüyor> yani mu? Yani beğendiyse yok, de alamamış. Pazar günleri kapalı galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o bakıyor mesela onu beğendi bir şey. Mesela... Zinet eşyası mı alıyor? Beğenirse hepsini almak zorunda. Kapkaçık mı yani eskilerden, eskiye <gülüyor> meraklıdır çünkü. Eskilerden niye meraklı olacak kendisi zaten yani yaşı olduğu için eskilere de sahip takılıyor. olarak hatta. alıyor mesela canım yani bir şey alıyor yani onu parasını verip mi alıyor sonradan ele mi gönderin diyor bir şey söyleyeceğim benim Şimdi çok de zengin de, arkadaşlarım var oradan biliyorum bir şey beğendiklerinde hepsini almak zorundalar ne demek Genel hepsini almak da. ne demek ya abi size ters geliyor da zenginliğin şeyi o ne abi mesela sen, istiyorum ben ters geldiği için değil anlamıyorum mesela pazarı hepsini dolaştın. almak ne demek yani mesela antikacı pazarı kurdular tamam orada çok güzel bir şey var antika gördüm. pazarda satılır mı ya, e ya var işte antika pazarı. var ibrik. ibrik var mesela bir antika de şak kolye var sen kolyeyi beğendin ibriği de mi almak zorundasın bütün pazarı almak zorundasın. Ne demek zorundasın? Bütün ya? E devlet şart koşmu yapmak zorundasın. Devlet şart koşmuş. Yapacak bir şey yok Oktay. Devlet şart koşmuş. Alacaksan o alacaksa. Belli bir meblağın üstünde şeyin varsa ki hepsini orası, almak çünkü zorundasın. çok zengin olduktan sonra kurtlar sofrası şey diyecek Koca pazardan bir tek iblik mi almış? E zaten derdir. şey diyorlar ya ne kadar param var o kadar derdim var. Hep bundan dolayı hepsini evet. tümden almak zorunda kalıyorsun. Yetmiyor kalıyor. yani para. Masraf çok. Diyorsunuz çok paranı... ki o kadar zengin adam niye hala uğraşıyor yesin paraları falan? Yiyemez ki yani yetmiyor çünkü. Bir kol almaya girip market zinciri alıyorlar ya. Hep o yüzden evden getirdiler yanlarını. O adamın da çantada büyük ihtimalle ayran falan vardır. Yanındaki adam mı? Aha, Hı -hı. O çantada ayran tost falan. Çünkü tost, tostçuyu almak zorunda. Ne yapayım kaç tane tostçusu vardır? O e zaman yazarım. hiç evden çıkmaması lazım e bu adamı. Çıkmıyor adamın. zaten. <gülüyor> evden çıkmak Görüyor para musun demiş ya. Dışarıda yani dışarısı çok pahalı. <gülüyor> Biz sinemaya gidiyoruz diye hesap yapmışlar. 150 lira 200 lira tutuyor diye. Oradan şimdi düşün. <gülüyor> Ay ay. Sanki sakin anlatınca ben ikna oldum. <gülüyor> Vallahi başta açıklamalara <gülüyor> ikna oldum falan. Vallahi ben de sanki ikna olmuş gibi gibi Önceden bir şey var. dinleyicilerimiz ben. çok paraya özelmesinler yani. Masrafları çok olur. Evet. Çok parası olan dinleyicilerimiz de bize getirsin <gülüyor> <değil> mi bağlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> mesela bizi beğendi programımızı. Satın biz, almak zorunda. Bizi de satın almak zorunda. Yani. yüzden. Ki biz de bayağı pahalıyız. Adam başı 50-60 lira ederiz gibi e, geliyor. 40 lira ya. 45 ya. Vallahi ben yüzden aşağı gitmem. Adamın cebinden çıkan para bana gelişi buçu diyeceksin ne gelişe? Adam geleceğim. diye faire gösterdi 8. Teşekkür ediyorum. Yani niye adam diye gösterilmeyecek bir adam mı? Hayır onu anlamaz dinleyicimiz diyor. Beni de. göstermiş olabilir. Hayda Ülkemiz anlamadım. çok güzel. Ben bir taraftan... Ülkemiz bunu... çok güzel. Peki ülkenizin reklamları nasıl? Uzun mu? Uzun uzun. Uzun uzun. İri, iri reklamlarımız var. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo T Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo T'nin 106. özel gösterimi çok yakında. 6 Kasım Perşembe akşamı Sinema Kuzumum Arma sinemasında sizleri bekliyor ve ne bekliyor? Öyle böyle bir film dediği sevgili dinleyiciler. Bir kere The Dark Knight desem, ee, Dark Knight tamam biliyoruz. Inception yani. desem, Inception. Tamam, evet. Epsin bu ikisinin ortak özelliği ne söyleyeyim ben sana? Yüksek binalar. Doğru. Başka? Ee, bir de birkaç tane de artist söyleyeyim size. Söyle. Anne Hathaway. Anne Hathaway o zaman göktenenden çıktık şu anda. An An An Matthew McConaughey. Matthew McConaughey o zaman o, tamam buldum ben ortak güzel. Söyle baby. Christopher Nolan. Doğru Interstellar. Yani Türkçe'ye Türk çevrilen adıyla Yıldızlar Arası. Yine interli interli bir filmi yapmışlar. Interstellar. Yani Christopher. Christopher sevgili Christopher'ın Chris, vaz... Chris Christopher'a da herhalde Christopher diyemedikten sonra ben böyle samimiyete ne zaman özel gösteriğimiz şapka bir günü, Thicks. bu hafta bol bol davetiye vereceğiz sevgili dinleyiciler zaman zaman yarışmalar yapıyoruz eğlenceli olsun diye zaman zaman bilgilendirici yarışmalar yapıyoruz bir taraftan da bazı yarışmalarımızda dinleyicilerimizin profilini çıkarmaya çalışıyoruz onları daha iyi tanımak için bu sabah yarışmalarımızda daha doğrusu nasıl diyelim forumumuz anketimizde bununla benzer bir özellik taşıyor Üstünüzde şu anda ne kadar nakit var diye soruyoruz dinleyici profilimizi çıkarmak için. Telefonumuz 210-30-30. Ama dinleyicilerimize güveniyoruz yani cebinde şimdi atıyorum Hayır, kimse 40 lira yapmış. 50 lira vardır bende 304 lira var falan gibi böyle rakamla gelirseniz yani üzülürüz. Bizi kandırırsınız ama kendinizi kandırabilir misiniz? Hayır. Dinleyicilerimizi kandırırsınız ama kendinizi kandırabilir misiniz? Hayır. Kendinizi Hayır. kandırırsınız ama bizi kandırabilir misiniz? Hayır. Hayır. <gülüyor> yani bunlar. Yani birinden biri açık veriyor. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Efendim üstünüze ne kadar nakit var onu soruyoruz. Twitter'dan da sorumuzu sorduk. Oradan da alabiliriz. İlk önce hemen kendi üstümüzdekilerle başlayalım isterseniz. Evet, yani... Başlayalım. 45 ben lira açık konuşuyorum. Kaç? 45 lira. ben de çıkartıyorum. <gülüyor> Çok Ama... iyi. Bir taraftan da e, cumartesi hasılatı, cuma hasılatı. Ya o Şahsınıza ait. Canım şansınız ait Allah Allah. Şansınız, ait kaç? 45 mi? Mm-hm. Çok abi. Ben şahsıma ait çıkartıyorum. Ben de ben cüzdanımda hesabı kolay. 15 lira var. E, bir de 5 lira var. Hiç dokunulmaması gereken bir 5 lira. Valla şöyle netlikte söyleyeyim Bir 10 var, bir 50 var, 60 lira Hayır, Toplam söyle. De... 60. Günaydın 60. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İyi programlar. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Kimle görüşüyoruz? Ay. Bence mesaj alınmıştır. Yani çok param var demeye getirdi. <gülüyor> Sizi paramla döverime getirdi yani beyefendi. Belki de umduğundan az para çıkınca utanıp yapandı. 106. Bel 106. mıydı özel gösterimimiz? 106. 6. Günaydın <gülüyor> efendim. Düdük sesi iyi paraya işaret tırer zaman. <gülüyor> Gelecek gelecek ya profil kimse Yok, de utanmasın çekinmesin ya sonuçta ay sonu yani öyle de düşünmek lazım. Sen ay başı diye ya. de düşünebilirsin fayr başka bir yerden bakarak mesela Kasım ayı olarak düşünürse başı <gülüyor> Doğru Kasımın başı gibi. <gülüyor> Sen hangi ayın sonu diye düşündün? <gülüyor> kimse sonu gibi düşündüm. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Hakan Altırtvan. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Şu an arabadayım sağ tarafa çektim orasında konuşmak için. Çok Hemen anladım. alalım makit miktarını. 205 lira para var Oooo. Hakan Bey Hakan Bey şova çıkmış pazartesi sabahı Hep böyle yanınızda nakit bulundurur musunuz Hakan Bey 200 lirasını babam elektrik faturasını ödemem için vardı. Ha, kısa bir süre sizi mutlu edecek yani. Vallahi çok özür dilerim de evet, elektrik de aynen. iyi gidiyor sizin <gülüyor> evde anladığım kadarıyla. 200 lira ne elektriğiymiş ya? vallahi. patron vardı ben Hakan Ben anlamıyorum. Sizin faturalar ne kadar geliyor bu arada? <gülüyor> evet. İsterseniz onu da yarın soralım. <gülüyor> <dinlediğimize. gülüyor> On da, <gülüyor> da bir araştırmasını yapalım. Çok sağ olun efendim. Görüşmek oh, üzere. Çok teşekkür ederim. 200 lira da da güzel, güzel yapmış. Yani, üzüldüm Hakan Bey. 5 lira kalıyor. 200 lirası elektrik. Ama şöyle bir şey var. Elektrik parası 200 lira olmamış olabilir. Yani. Yani bütün 200'lük vermiştir. 120 liradır falan. 80 lira. Or. Günaydın yani efendim. Günaydın Götme ama, Ama siz var ya böyle yüzümüze okay. yüzümüze vurursanız para miktar. Kimse maddi durumunu ifşa etmek mi istemiyor? çok söylüyen yani? var. Twitter'dan söylüyor. Tuğba demiş ki maaşımız 3 gün geç çattığı için şu an hepsi bozuk olmak üzere 6 TL var demiş. Oo gayet güzel. Ondan o sonra Pınar Hanım 145 TL ve 60 TL Sodexo'muz var olur mu demiş. Sayılıyor Sodexo mu? nakite kişi... sayılır. Sayılır Sayılır, sayılır, sayılır. vallahi Ama sayılır. Ama yemek yiyeniyor mesela bir tri triko bir şey çekse canın <Gülüyor> giymek için. <Gülüyor> Canım bayağı bir triko çekti. <gülüyor> Alamazsın. Zirel triko alır mıyız abi? Geçerli mi? Geçerlidir. Yemek alabilirsin. Maalesef sayılmıyor. Ee, İrem Hanım 27 küsür maalesef demiş. Ne var? İrem Hanım 15 tiramız küsür var mı? ne <gülüyor> ya? 27 küsür ne? Yani 27-25 kuruş falan gibi. Falan Ama gibi. Hakan Bey parasıyla dövdü herkes sabah sabah. şey. Günaydın efendim. Günaydın. Hu hu. <gülüyor> Ama İbra size var ya. İbrahim Bey göstererek e, bize e, nakitini, fotoğrafını göstermiş. Şöyle 1 lira var 50 kuruş 1.5 3 tane de 10 1.80 1, 1 lira 80 İbrahim kuruşla Bey çok iyi bir pozisyonu listemizde var. Listemizde üst sıraları tırmandı. E, ondan sonra Meltem Hanım galiba e, yanlış söylemiyorsak. 27 TL var cüzdanımda iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür 27 ederiz. 27 TL yaygın bir meblağ. Bak bu bozuk paralık cüzdan larda çok önemli özellik demek ya. Günaydın efendim. Alo merhaba günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Murat Bey. Sesinizde bir kendine güven var. En az 20 lira var galiba yanınızda. aslında çok değişik para taşıdığımı söyleyemem. Ama hmm. üzüldüğü rekor para 85 lira var. 85, 85 lira. O da e Onları da sayınca ne Tabii Canım musun? öyle bizden. 89.5 lira. 89, lira. Ne yapacaksınız? Yeri var mı paranı? hızlılarca harcayacağım. <gülüyor> Siz çok çılgınsınız vallahi evet, Murat Bey. Murat Bey normalde taşımıyor musunuz şey? Şöyle ee, ee, aslında ben nakit payıdan hiç kullanmayı hiç sevmiyorum çünkü hem nakit hem kredi kartı bu sefer hesabı tıptıramıyorsunuz olduğunda ya nakitli kredi kartı yani diyenlerdir. Onun için böyle çok erzen bir durum olduğunda kullanmak üzerinde 50-60 bir çok fazla varmış iki yani, yıl ince sayınca fark ettim. Normalden hesabınız... fazla evliyi geçmiyor ekip projelerimle. Hemen onun fazlasını yatıran hesabınız şaşmasın. Hemen, çok, hemen. Teşekkür, evet, çok teşekkürler evet. efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Teşekkürler. 89,5 lira. Murat Bey. Özlem e, Hanım demiş ki Tonton anneannemin verdiği gıcır yüzlük banknot sayesinde 110 TL'nin var demiş. Aa Demek ki aslında 10 lirası. <gülüyor> <gülüyor> Tonton anneannemin yani, 10 lirası da kolay bozulurmaz o. 2 saat önce o. arasaydık 10 lirası vardı. O anneannenin mi sayılır o 100 lira? E, 100 lira daha yani tabii şeye... vermiş ama o zamanıma. Yok o blok olarak durduğundan hmm. bozdurulana kadar gerçek para değil. Anaynenin hatırası var çünkü. Günaydın efendim. Aman. Ama Niye böyle oldu ya? Damla BG, hanım... Tam parmakları basamıyor bunun böyle ellerim uyuştu. Ne oldu? Gene bir şey oldu. Soğuktan ellerim uyuşmuş. Damla Hanım maaşım yeni yattı zenginim demiş ama meblağ vermekten meblağ... çekilmiş. Ey, bankada duran para edemiyoruz. Sayılmıyor evet. Bankadaki Üstündeki para, para ediyoruz. Damla hanım. Ama hepsini çektiyse Belki de onu da. Belki eller vermişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın <gülüyor> efendim. Kimle görüşüyoruz? Aa canlı yayında sinirlen Fotoğraflarla geliyor. Pahçı Altaylı gibi oldu. Hilal Hanım. 60 kusura bakmayın biraz hesaplamak zaman oluyor. 60 <gülüyor> 60 lira 50 kuruşu var. Günaydın. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba Tamer Bey. Tamer Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Sesiniz biraz üzgün geliyor Tamer Bey. Çok para çıkmadı mı ceplerden? <gülüyor> Hiç yok. <Gülüyor> zıfır, zıfır, zıfır mı diyorsunuz? Hiç, sıfır. Hiç, hiç yok yani. Arabada mı işte arabada böyle bozukluk gözünde de mi bir şey yok? Şey, arabanın bozukluk gözünde de onu düşünüyorum ama orada da yok yani. Hiç, hiç yok yani. Ya sıfır A mı yazalım şey ,right buraya? Valla üzüldüm ya. Evet, hakikaten sıfır yazın. Çünkü şey, e belki hanımda bir 10 lira kalmış olabilir. Hani onu bilmiyorum ama. Sıfır çektiniz evet. yani daha pazartesi sabahı haftanın başında. Evet sıfır çektik yarın veya öbür gün başınızın yatmasını bekliyoruz. Ama lütfen bize bir mesaj da olsa bir haber verirseniz bizim aklımız kalmasın. Aklımız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kalmasın. Evet tamam peki abi. Peki efendim. Evet. Yalnız sıfır evet. mı yazıyoruz Tamer Bey? Valla kümülatifimiz efendim. düştü ya. Sıfır mı yazıyoruz hakikaten? Hakikaten sıkıntı ya. Arabada para da mı yok ya? Arabada mı yok dedi adam yok. ya yalan. Hakikaten yok yani ya benim üstümde şu anda. Sizde ee, siz... hiç yok. Para <gülüyor> Bizden para istemek için mi aradınız bildiğim? Yani... <gülüyor> yok yok abi kredi kartı var kredi kartı da alamam hani Onda sıkıntı olmaz abi yani. Yine <gülüyor> şey o, ya programın ya. adı fakir programa çıkacak ben ondan korkuyorum ya. Vallahi. Yani. Orada yirmi ama... yedi falan var surtmuş yani abi. Ama şey abi hani maaşla çalışıyoruz. Hani aylıkçı adamımız ay sonu geldi, doğru söyledi Feyre abi. Ay sonu, e, bizde ayın başı, ayın beşi oluyor. Hmm. Ya, ya bak zamansız açtık konuyu sen. teşekkürler. Görüşürüz hoşça kalın. <gülüyor> güle güle hoşça kalın. Ee, şu bence anda... onun üstünde en az 100 150 lira <gülüyor> para var. Bakmayın siz. Para yok diyor ama yani o çünkü <gülüyor> cüzdanın bir köşesi vardır ya şey parası. Eşinde 200 bunda 150. Ooo. Tamer Bey bize cevap verdi ama başkalarına mesaj veriyor gibi geldi bana. Hani benden ba bugün gelip bugün para istemeyin para, arkadaş falan diye. Zira benim ödeme ederim Ama kredi var. kartını vereyim abi falan demeye de hazır bir yandan çünkü o da müsait dedi e, 2 lira 70 kuruş <gülüyor> Seran Hanım e, Berk Bey 20 TL kağıt 6 TL 60 kuruşta metalik var demiş. Metalik. Kağıt 6 TL varsa Abi 20 TL kağıt. Bozukluk paranın <gülüyor> adı ne zamandır metalik diye geçiyor ya <gülüyor> 6 TL 60 kuruşta metalik var demiş Berk Bey metalik para. Eski bir kağıt 1 lira vardı değil mi? Kağıt 1 yeni TL. Eski 1 lira hiç çıkmadı canım. Yok canım kağıt 1 TL çıktı. Çıkmadı yok ya. ya Ben yaptım reklamlarını İyi yapamamışsınız o zaman. yapmışsınız o zaman? Bence onlar hemen an kurguda, kurguda attılar. Yok canım bir TL yok. Kurguda ya. attılar onu doğru. Kurguda attılar onu. Günaydın efendim. Günaydın kolay gelsin. Kim, kimle görüşüyoruz beyefendi? Cemal ben. Cemal bey kaç yaşındasınız? 28. 28 bu yeni liralar çıktığında kağıt 1 lira var mıydı başta? Başta vardı tabi de sonradan Merkez Bankası'na geri topladılar ya onları. Hmm. Tamam ben yanlış hatırlamıyorum. Kağıt mıydı? 1 TL. Tabii kağıt. Evet. Kağıdı da vardı demiri de vardı. Nasıl? Niye demire geçti? Yalnız o, o yeni değil. 1 liralar çıktığında nasıl özenmişti herkes bir böyle paraları biriktirip aynı güzel parlıyor falan diye. Işıl ışıl ya yeni paranın tadı Şener ayrı mi, oldu. Cemal mi bu arada ismi? Kemal Bey. Var. Kemal. Kemal Bey. <gülüyor> evet. Kemal'miş. Bak Kemal Bey emin misiniz biz hemen ikna olduk siz söyleyince ama ben hiç şey yapmıyorum ya kağıt 1 TLyi Vardı vardı yani bu var, var. atıldıktan sonra önce 1 kağıtlar çıktı daha sonra demirler geldi. Valla Kemal Bey yani e, benden daha güvenilir bir adamsınız Fire Locktay'ın gözünde. <gülüyor> onun ya kıymetini ben askerdeydim <gülüyor> yani o sırada bilmemem çok normal herhalde. Buyurun efendim hangi e, meblağlardan bahsediyoruz? Ne kadar? 400, 474 lira param var Yuh, yuh. Yani yuh Vallahi. derken maşallah yani anlamında yuh. İyi, iyi, iyi para. Nazar değdirmeyin. Maşallah, mi? maşallah. 474 maşallah. dediniz değil mi? 28 evet. yaşında nereden geldi bu, bu para? para? En iyisi <gülüyor> sorma. Anlamazsan kafalama bunu, sorma. Bunu da biliyorsunuzdur 28 yaşında olduğumuza Biliyorum. göre. Biliyorum. Nereden geldi bu para ve nereye gidecek? Yani bir yere gidecek mi? Gitmezse üzüleceğiz çünkü. Yeri yani var mı yani? Ben. İlgara sektöründe çalışıyorum. Hı hı. Cumartesi cumartesi günü primlerimizi aldık. He. Allah bereket versin diyorsunuz. Hayırlısı olsun. İşte dağıta dağıta 474 liraya kadar düşürdük de bugün biraz da işte doğalgaz falan filan. Ona da yeri var diyorsunuz. Yeri var diyorsunuz. <gülüyor> tabii, tabii. Yerinin tabii, olması bizi biraz rahatlattı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek güzel. Vallahi Yere Kemal Bey bile. tam toparladı. zamanında sormuştunuz bence de. Vallahi yani. tam zamanda. Ama Vallahi hanımlara var. bakıyorum da hiç hanımlar kendi paralarından bahsetmiyorlar. Olur mu? Seren Hanım demiş ya 2 lira 70 kur 70 kuruş diyor. Mesela Kenan Bey 61 TL demiş. Ondan sonra Burak Bey nakit yok ama 30 TL'lik gaz aldım arabaya. O sayılıyor mu? sayılmaz değil mi? Mal veya hizmet aldığı anda para olmaktan çıkar. Alişan Bey demiş ki şu şu kadar elimde bir deste tutuyorum. Bilirseniz sizin. Aa, bu Esnaf benim abi. numaram ya. Bu benim numara. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mustafa'yım ki. Mustafa Bey hoş geldiniz Zeynimıza. Hoş bulduk. Ne kadar var yanınızda? E, Valla tam saymadım ama en az 1600 var yani. Biraz bir var. Ben de biraz 400 dedik. Vallahi ben 1600'den sonrasında konserler alamadım. <gülüyor> Vallahi ben de 1600'de kaldım. Hakikaten beni orada bıraktınız. 1600 tam mı yoksa 1670 falan da söylemeye var. mi değmiyor? Fazlası ben var. Say Sayabilir miyim de? Ben öğretimim. Beni ben ağırlamıştınız. Belki hatırlarsınız. Birkaç tane önce. Hatırlarınızsa 1600'da sonra. Yine ağırlamak sonra. isteriz Mustafa Bey. Yani. <Gülüyor> <gülüyor> Abi hiç çıkmayın stüdyomuzdan. Her gün gelin lütfen. Mustafa Bey biz sayar mısınız onu? Ne, nedir? Ne zaman sayabilirsiniz? Nasıl sayayım? Şu anda Canlı yayında şu an sayın ama yayında sayın yayında kez iki kez sayılıyor ya bir bakın. Telefonu alın şöyle kulaklı omuzunu evet, arasını sıkıştırdın. Karşı. o da zararlı bir hareket Hayır. ama. Tıpkı kere basayım bir saniye. Bir saniye. Bir saniye tabii. Sayın sesli sayını da duyalım ama. Herkes zevke gelecek şimdi dinleyen. <Gülüyor> Siz, şu mesela şöyle sayın lütfen. Yüzlükleri sayıyorum diye bir iki üç diye şey yapamız. Çok iyi hatırladınız değil mi? Hatırladık, Hatırladık tabii canım. Tamam. 200. 200'lükle bir başladınız İki ile başladı evet. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, ayırın onu 200 niye? <gülüyor> <gülüyor> niye niye lan hakikaten <gülüyor> yani, hani, yani. Hani, <gülüyor> sen onu <öyle>. adamı <gülüyor> bile <gülüyor> lan nedirttin yani 1000 çok... lirayı ayırın da hani 1000 100 <gülüyor> kolay olsun <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> nerede <gülüyor> çok öslenim <özür> peki <gülüyor> o kadarını alacak herhalde ayırmayın ya vallahi siz, siz işinize bakın <gülüyor> Mustafa Bey 1000'le kaldınız. devam ediyorsunuz evet. 1450 artı 80 1500 e, kaç? Kimmiş <gülüyor> bize mi soruyorsunuz Mustafa Bey? Kaç 15, oldu? Kazan karışıyor. 15, ben 15, dediğim 15. sırada ayırsaydınız bine hiç karışmayacaktım. Bin <gülüyor> yüzden başlardınız. Kaç oldu Mustafa Bey? 1531, e, 3, 4, 5, <gülüyor> geçildi. 6, 6, 7, 8, 9, 10. 8. 8, 8, 25 kuruşdu acaba. 950, 150, 150 yani 150 11, 11 25, 11 65, 11 5, 11 55, 11 65, 11 80 daha koyarsanız 1540 80. 1500 1600 1600 1541 80 vallahi <gülüyor> yalnız sizin bu yaptığınız çok hayır, Mustafa Bey parayı <gülüyor> saydınız yani <gülüyor> vallahi gözümüzün önünde saydınız hem de ya Olan var olmayan olan var, olmayan var olmayan vallahi var. olan var olmayan var ki şu anda hakikaten rekor sizde Mustafa Bey yani bunu siz ama size, ama boşlarımız şey yapmışlar <gülüyor> Onu söyleyin o zaman da teselli olsun ol. paranın yeri var derseniz tamam <gülüyor> içimiz rahatlar Bunlar var ya <gülüyor> 25 bin lira borcum var. Bu ne ki yani? <gülüyor> Peki efendim. Yani borcu olan adama gülüyor gibi oldukça alakası yok yani. <gülüyor> Birden Keyiflendik bak. Ne <bahçede gülüyor> üzülüyorum? Mustafa Bey yaşayın. Vallahi çok, çok yaşayın. Bol paranız olsun. Bol, yani bol paranız olsun. Borçlarınızdan kurtulun. Teşekkürler. Ayrıklar diliyoruz size. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun, Sağ olun Mustafa Bey. Sağ olun. Hoşçakalın. Oy 1541 lira 80 kuruş. <gülüyor> Şey yapmayalım değil mi hiç ne kadar borcunuz var diye bir bölüm yapmayalım Ağlaya Vallahi bitiririz ya, programı valla vallahi biz orada baya konuşuruz o zaman 25 bin lira Mustafa Bey'in borcu Benim de bir gece uykumu kaçır en azından vallahi Aklıma so geliyor benim bazen. Şu soruya şöyle güzel cevap veren Yani bu hakikaten şu sorudan bir şey testi olabilir ya Bak bir küsüratlı cevap verenler var Mesela demiş ki ee, Hanım, 17 lira 35 kuruş Mesela böyle cevap vermeyenler var Yuvarlak cevap verenler var ya Bazıları yani, bozuk para sevmiyor tutmuyor yanında Hayır olmaması başka bir şey. Bize cevabı yuvarlamış göndermiş. Yuvarlı, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Çağdaş çıtır. Çağdaş çıtır. En az 400'den açtığınız gibi ses tonundan anladığım kadarıyla. Yok abi, 23 buçuk. 23. 23'te <gülüyor> fazla iddialı konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> çağdaş Bey. Valla o sesten 23 buçuk çıkmaması lazım Çağdaş. Yani benim dedim. E, evde misiniz yoksa dışarılarda mısınız? Evdeyiz abi. O zaman evdeki paranın toplamı mı bu? 23 buçuk. Aynen. Aynen aynen abi. <gülüyor> Ama siz nakit çalışıyorsunuz değil, değil mi? İnşallah daha fazla olur. İnşallah. Daha fazlası i̇nşallah, tabii. İnşallah daha fazla yani. sizin olsun. <gülüyor> <gülüyor> 30 lira kadarı da sizin olsun. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler de <gülüyor> Çağdaş. Afiyet olsun Çağdaş. Yani Yeri var ben... mı diyeceğim de. Yeri olsa ne olacak? <gülüyor> olsa ne <gülüyor> olacak? Olmasa ne olacak? Güldüğümüze bakma. Her yere, yere baktınız o. Bir 50 kuruş 1 lira falan. Fa yani başka bir yerlerde. Çıkmış bir bakayım abi koltuğun arasına çıkalım. Bir bakalım. Evet. Beş dakikamız arası. falan var. Eğer çıkarsa bize haberdar edin. Bu arada yaygara tamam. sırasında fark edilmedi da çok teşekkürler bey. Çağdaş dedim ben. <gülüyor> Para <gülüyor> çıktı. Para çıktı, <gülüyor> Para çıktı, çıktı keyiflendi. Çıktı, çıktı, çıktı. Teşekkür ederiz sağ olun. Aferin, Öğlen gibi dükkana uğramaya düşünüyoruz. Eyvallah. Valla yani, bizde de ödemeler de ödemeler <gülüyor> anlamışsınızdır artık. 23 buçuk lirayı, lirayı bekliyorum. Efendim. Görüşmek üzere hoşçakal. Hey, Orhan abi. Bey'de 96 lira 35 kuruş varmış. İyi eyvallah sonra necdet, parayı harcama konusunda tecrübemiz olmadığından insanlar saymıyorlar yani 25 kuruşları böyle birleştirip bir şey yapmaya üşeniyor mu? İnsanlar 25 kuruşları birleştirerek mu? ne yapabilirsin? Çok şeyler yapabilirsin mesela, 50 kuruş yapabilirsin abi çok basit bir cevap vereyim sana Hı, mesela. 9 tane 25 kuruşta çok rahat bir dolmuş yolculuğu yapabilirsin 9 tane mi? İstediğin yere gidersin 9 20, kaç? Tabii 2, 25. 2, 25. Tabii. Bazı dinleyicilerimiz de mesela direkt fotoğraf göndermiş. Sayması size ait falan der gibi. Sayması, Öyle demiyor ama. Göndermesi benden, göndermiş. sayması sizde. Mesela bir de kazı kazan göndermiş. O sayılıyor mu? Sayılmaz. Kanayan adam diye bir dinleyicimiz. Potansiyel, potansiyel ee, demiş ki 16 TL 60 kuruş nakit ve 1 TL değerinde kazın kazanmış, kazınmış ve kazanılmış. <gülüyor> henüz tahsil edilmemiş <gülüyor> kazı kazan. Sayılır efendim. Nasıl <gülüyor> Sodexo'ları saydığımıza 1 lira, göre 1 yemek sayılır. fişlerini sayılıyorsak o da kazanılan kazanılmış 1 lirada... Yemek fişini saymadık fakat triko, triko alamayacağına bağlı. 1 lirayla gayet güzel <gülüyor> istetici sayalım. <gülüyor> Çantayı Alursun. koyar trikosunu alır. <gülüyor> o zaman azıcık reklam sevgili dinleyiciler hemen ardından da kazanını açıklayacağız size. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet sevgili dinleyiciler heyecan dolu dakikalar bunlar. Fire 3, Oktay Demirci Stüdyomuza geldiler. Günün talihlerini belirleyeceğiz. Radyo 3'nin 106. özel gösterimi Interstellar Yıldızlar Arası ile davetiye kazanan iki şanslı çift. İki şanslı çiftten bir tanesi canlı yayında para sayan adam Mustafa Bey oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. E, 25 bin lira borcu var ama bir taraftan da sinemaya giden adam pozisyonunu aldı. Bu da ona bir bonus olarak hayatındaki yerini aldı. 25 bin lira borcu var ama e, elinde <gülüyor> vakitliği en yüksek evet, en olan silinicisi 2541 lira 80 kuruşla ciddi rakamlar bunlar. O zaman bir tane de elimde hiç yok diyen. <gülüyor> evet o da maalesef yüreğimizi dağlayan beyefendi. Evet. Zaten ee, zirve kazanır. Bir o yukarısı bir aşağısı. Kim? Hanımefendi diye düşünüyorsunuz. Bir hanımefendi mi? ama onu da Twitter'dan verelim. Çünkü Twitter'dan yayında, yayında da şey de söylemişti. Elimde hiç çok yani dinleyicilerimiz arasındaki vizyonlarda bir tane değil. Ebru Hanım, histerikus, Ebru Hanım da bize ulaşırsa 230.30'dan ayrıntıları e, onunla paylaşırız. Tebrik Üzer ediyoruz sevgili dinleyiciler. Parası olan da olmayan da kazanıyor. kazanıyor modern sabahlarda. Gördüğünüz gibi paraya bakmıyoruz. Bizim için önemli olan insanlık diyoruz. İnsanca yaşamak için modern sabahlar dinlemeye devam edin diyoruz hiçbir alaka kuramamamızla beraber ve bugünkü programımızı da neşveli bir şarkı ile bitiriyoruz. Neşveli bir şarkı bir İtalyan ustamız söylüyor. Verona türküsü Pepper Jam Modern Sabahlar hoşça çıkacak. Mükemmel bir gün olacak. Pasta, mozzarella, salsa ve passione. Allora so, Pepper Jam Gerçek İtalyan pizzası Pepperjam Gourmet Pizza'da yenir. Pepperjam Gourmet Pizza Tavros alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti.